kurtla aslan. Kurdun biri bir koyun sürüsüne saldırmış. Sürünün içinden bir koyun kapıp kaçmaya başlamış. Yemek için ormanın tenha bir yerine gelmiş. Tam o sırada bir aslan çıka gelmiş. Öfkeyle kükreyerek koyunu kurdun elinden almış. Kurt bir parça uzağa çekilip demiş ki: "Ama, ama aslan hazretleri bu sizin yaptığınıza düpedüz haksızlık derler." O koyun benim malımdı, elimden almaya hakkınız yok. Aslan bir kahkaha atmış. <gülüyor> Öyle ya. Bu koyun sana babandan miras kalmıştı, değil mi? <gülüyor>